Musa'nın eshabı Musa peygambere dediler ki ya Musa Allah'a davet ediyoruz. Bir ziyafet edelim Allah gelsin ziyafete. Sen Allah'ın konuşuyorsun. Musa peygamber susun dedi. Allah yemez içmez. Ne beyin sadamlarsınız dedi. Yemek içmek kullara mahsutur dedi. Allah bunlardan münzehtir dedi. Ve Tur'a gitti vakitte Cenab-ı Hak dedi ki Musa peygambere kullarım beni davet etti. Bana niçin o davete haber vermiyorsun? Dedi Rabbi sen her şeyi bilen sensin. Semada arttı ne varsa her şeyi bilen ve gören sensin, iden sensin dedi. Yemekten içmekten münezzehsin, yaşlanmazsın, daima haysın, kayıpsın. evlattan ayalden münezzehsin, uyumazsın, her şeye kadir sensin. Kalibi de biliyorsun, ben hayal ettim bunu sana söylemeye, Zat-ı İlahiye'ye söylemeye hayal ettim. Söyle kullarıma, cuma akşamı onlara ziyafete geleceğim. Geldi kavmine haber verdi, hazırlanır ziyafete davetiniz, Allah gelecek ziyafetiniz hazırlayın hadi. Ve o akşam bütün kavim bayram yaptılar, pilavlar, zerdeler, yemekler, alalarını, etler pişirdiler. Herkes yeni elbiselerini giydi, taraş oldular, talandılar. Tabi davetleri Allah ziyafete geliyor. Fakat o aralık herkes yollara bakıyor böyle, o akşam bir fakir çıktı çıka geldi. Ya Musa açım dedi, beni doyur dedi. Canım senin açlığın için bir mevzu basma, Allah gelecek ziyafete. Hadi git su getir sen de yardım et dedi şeylere. Sen de yardım olsun diyor Allah geliyor Hayır, diye ziyafete. Tamam. Onun elle bir kap verdi suya gönderdi onu. Sonra o suyu aldı geldi dedi ki ya Musa ben susuzum bana su ver. Dayanamıyorum açlıktan dedi şu yemeklerden bana yedir. Neyi anlamaz adamsın Allah gelecek ziyafete sen şimdi ziyafete oturamazsın evvela dedi. Hep iyi vakit geçmişti ortalık kararmıştı gelen giden yoktu Bu adamdan başka. Ve münakaşa çıktı kavim arasında. Geldiler Peygamber Musa Peygamber'e. Bu kadar masraf yaptırdığını ziyaret hani Allah gelişti gelmedi. Ve münakaşa büyüdü birbirlerine girdi halk. Musa Peygamber mahcup oldu. Çünkü Allah gelmemiş diyor. O masrafiyetle Tuğra gitti. Ya Rabbi gelecektin gelmedin. Geldim dedi. Açım dedim beni suya gönderdin. Susum dedin çeşmeye gönderdin. Ve dedi ki işte eğer o fakiri doyursaydın beni doyurmuş olacaktın. Onu sulasaydın beni sulamış olacaktın. Ben de yemek içmekten münezzehim. Açları doyurursan beni doyurmuş olursun. O vakit anında ki fakirlere yapacağım yardımı Hakk'a yapıyorsun, Allah'a yapıyorsun.